94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Füsun Eczacıbaşı'na teşekkür ediyoruz. Ee, bu haftanın en önemli e, herhalde konusu, konularından bir tanesi e, Diyarbakır'da nesli e, tükendiği düşünülen ya da öyle bilinen e, bir Anadolu Parsı'nın ya da Leopar'ının öldürülmesi olayıydı iki gün önce. Ee, yaşanan bu olay gerçekten e, herkesi şaşırttı. Çünkü iki nedenle şaşırttı. Birincisi e, Leopar gerçekten var mı hala Türkiye'de? Türkiye'de e, eskiden olduğunu bildiğimiz bir tür ama 1974'te Beypazarında e, öldürülen en son iki sene önce de Şırnak'ta e, yine ortaya çıkan ama yine öldürülen. Yani bir türlü e, sağ olarak göremediğimiz e, bir tür Leopar Ee, şimdi yine maalesef böyle bir olayla karşımıza çıktı. Ee, bu konu bu açıdan önemliydi. Yani hala böyle bir tür olup olmadığı İkincisi de genç bir tür. Bu iki yaşında bir leopar. Ee, yani... E Bu türün aslında çoğaldığını da gösteriyor bir şekilde ama Türkiye'de mi yoksa sınır dışından mı bir şekilde geçti Türkiye tarafına o bilinmiyor fakat Diyarbakır'da rastlanmış olması ayrıca ilginç bir konu çünkü daha önce göründüğü bir yer görüldüğü bir yer değil Diyarbakır, Leopar'ın bunlar hep ilginç konular bunları konuşmak gerekiyor konuşacağız bunları biliyoruz. Bir Daha de önce... öldürüldüm Öl... yani öldürülmesine neden olan olay gerçekten saldırdı mı ee, ya da bu bir ağ mıydı gibi sorularda e, dolanıyor. Biz de bunun için e, konunun uzmanıyla e, bu konuyu görüşelim e, istedik ve e, Türkiye'nin herhalde tek leopar uzmanı sayılabilecek olan e, ve Güneydoğu e, Anadolu leopar projesini yürüten bu olaydan hemen sonra da Diyarbakır'a giden ve orada incelemeler yapan biyolog Batur Avgan'la konuşacağız. Şimdi Batur Bey telefon hattımızda. Günaydın Batur Bey. Günaydın, merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben kısaca olayı özetlemeye çalıştım. Ee, zaten dinleyicilerimiz de takip etmiştir. Ee, ben sizin gözlemlerinizi almadan önce kısaca e, bize, yani çok iyi bildiğimiz tabii ki bir tür değil, çok egzotik gelen türler bunlar. Biraz leoparı bize anlatır mısınız? Nasıl bir tür? Evet. Yani leopar e, dünyadaki büyük kediler içinde çünkü sanırım bunlar işte aslan, kaplan, e, leopar, jaguar gibi kediler içinde e, işte en yaygın, e, dünyada en yaygın büyük yayılma sahip bir kedi türü. E, bunlar pantera sınıfı türler yani pantera sınıfı büyük kediler. Mesela diğer kediler 30 küsür tane yabani kedi türü var. Evcil kedi filan da dahil buna işte. Kuvayşak, karakolak gibi kediler küçük kedi sayılırken bunlar büyük kedi. Bunlar bir de aynı zamanda işte Apex avcı dedikleri çok büyük etoburlara şeyine giriyor. O yüzden ekosistemdeki yerlere görevleri falan çok değişik görevlere sahiplerdir. Diğer kedilerin yapamadıkları şeylere sahiplerdir. Kurt gibi Evet işte dengeleyici biraz da ortalığı terbiye edici görevlere sahiplerdir. E, pars'la aynı e, tür değil mi bu? Tabii yani bunları şimdi hepsi şöyle söyleyeyim size. Ee, bu bölgede ya ben şu an Siirt'teyim. Şu an bu bölgede mesela bu kedi kediye pelenk derler. Te, şey peleng diyor. Adı pelenk kaplan demek Kürtçede. Ee, şimdi Türkiye'nin her yerinde, bütün Anadolu'da leopara, leopara da verilmez. Leopar Latince'den hangi gelen bir isim Batı şeyi. Ee, kaplan derler. Antalya'da Kaplan Kayası vardır. Kaplanlı gözlek vardır mesela Gözlerçamı'nda. Ondan sonra hep kaplan diye bilinen bir hayvandır. Ee, şeyde Bu bir sürü adı var ee, yani Pars Pars adından geliyor Rus, Ruslardan Zamanla işte Cumhuriyet döneminde bizim Bizim Türkçe'ye girmiş bir kelime Ondan sonra Leopar yine Cumhuriyet döneminde girmiş bir kelime e, Mesela Peleng adı e, Vardı şeyde Kaplan da bu bölgede vardı Gerçek bildiğimiz kaplan ama, ama Hepsi Leopar'ın da adı şeyin adı Kaplan ya yani Pars, Panter Leopar Peki bu bu hayvanlar Türkiye'de ne zamana kadar çok yaşıyorlardı? Yani ne zamanlar gerçekten Türkiye'de her yerde işte kaplandıkaya ismini verecek kadar çok leopar bulunuyordu? Yani tabii şimdi bunlar yani bu şey yapıcı bu bunlar sosyal sosyoloji şeyleri eee çalışır yani çalışmalar sosyolojisi bir şey aç açısı toplumun içine yerleşmiş o bazı terimlerin ne zamandan beri geldi bilmiyorum ama Yani Çatalhöyük'te leopar şeyleri var. Kemikleri şunlar bunlar hep bulundu. Ee, en son 1974 artıken 1950'li yıllarda mesela yazıdan işte o zaman Alman kumerlöbe bir biyolog kumerlöbe diye bir kişi vardı gelirdi Türkiye'ye araştırmalar yapardı. O mesela 1950'li yıllarda yazdığı makalelerde e, o zaman bile şey diyordu. Leopar'ın sayısı azalmaya başladı Türkiye'de ondan sonra yavaş yavaş bayvan tükenecek işte önlem alınması lazım gibi şeyler söylüyordu. Tabi o zamanki doğa koruma anlayışı çok fayardı. Bilgisi çok azdı. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama 1950'li yıllarda bu yazılmaya başlanmıştı. Leopar'ın azalmaya başladığı. Evet, yani evet. 1974'te de en son işte Beypazarı'nda öldürüldü. Ondan sonra da yani en güçlü böyle 2010'da ele geçti. Ve şimdi yani Beypazarı'ndaki türle bu o, Güneydoğu'daki türle aynı. Hepsi aynı. Peki bu son olayı biraz anlatabilir misiniz? Neden e, böyle bir şey yaşanmış? Yani bir konusunda burada zaten dün daha ortaya çıktı yani bu çok çabuk böyle yani bir yere gittiğinizde biraz fazla bakmanız olayla da biraz birleştirmeniz gerekiyor i̇k, ik, şey işte insanlar oradaki iki köylü e, üzerimize saldırdı diyordu e, ben hala onları doğru söylediğine inanıyorum e, ve yani bunu ters bunu buna karşı da hiçbir veri falan yok elimize sadece spekülasyon yapabilirsiniz hayır yalan söylüyorlar diyebilirsiniz istediğiniz kadar söyleyin hiç önemi yok Bütün kanıtlar ya yani bütün olgular bu adamların doğru söylediğini gösteriyor. Evet. Hayvanın saldırması çok ilginç. Kimse bunu beklemiyor çünkü Leopar normalde hiç kimseye saldırmaz. Yani çok büyük tehlike ve sıkıştırılma hmm. ve stres altına kalmazsa. Yani ne oldu? Dün şöyle bir şey ortaya çıktı. Önceki akşam daha doğrusu derisi yüzülürken. Ee, e, bacağında, arka bacağında aşiten donunda bir tane şey ortaya çıktı. Bir tane tabanca kurşunu bulundu. O tabanca kurşunu zaten basınada dünyasıdır bu olay. Tabanca kurşunu zaten şey bu hayvanın çünkü o adamların o adamlar avcı tüfeğiyle vurdular. Hı -hı. Ee, normal ee, şey ya yani aynı anda bir kişi hem tabancasını çıkartıp ateş edip hem de şeyle vuramaz. Ee, tabanca tüfeğiyle tabanca ile. Bir de evet, daha önce dedi. olmuş bir olay herhalde daha değil mi? Daha önce olmuştu bir yani En az bir gün önce olmuştu zaten bir de şöyle bir şey daha var. ...yarayı temizlemiş kedi. Yani Leopar o yaralan, bacağına yaralandıktan sonra orayı yalamış. Zaten hep izleri yani o yaladığı kuruduktan sonraki izler... ...hiç kan yok mesela derisinin posturunun üzerinde o yarada. Evet. O yüzden onu biz ilk incelemede görememiştik. Sonra derisi yüzürdüğünde ortaya çıktı. Öldürüldükten sonra da ateş edilmiş bir şey değil. Çünkü kan toplamış işi, içi, kaslar var koşun etrafı e, kanama yapmış öldükten sonra hayvanda kanama olmaz ya yani bu hayvan yaralıydı ve o yüzden de yaralandı ve hı. o yüzden zaten bir yere sığındı ve büyük bir şanssızlık tam önünden adamlar geçtiler yani yaralı bir hayvan iyi kişi saldırmaktır yani bunu herkes bilir Peki bu daha önce tabii bunların tamamı spekülasyon ama yani bölgede acaba Leopar'ın daha önce görülmüş olması, işte peşine düşülmüş olması falan gibi bir ihtimalden bahseden var mı? Bu önceki yaralama yani için söylüyorum. Yani şeyden bahsetmiyorlar ama yani bir şeyler olduğu belli. Çok da yani şimdi bunu şu an bir şey diyemiyorsunuz. Bir şeyler olduğu belli neden ben gittiğimde bir tane köpek mesela yaralanmıştı. Köpeğe saldırmıştı Leopar ve başka bir sürünün köpeği. Şimdi başka bir köpeği sürünün köpeğine saldırdıysa bu hayvan... Daha önceden bunu görmüşler demektir. ya yani bu da zaten ateş edildiği şeydi zaten bunu. ya yani bacağından çıkan kurşun da zaten daha önce görüldüğünü ve şey yapıldığını gösteriyor. Yani o bölgede birkaç gündür en azından bulunuyormuş bu kedi. Hmm. Ee, ama normalde ama... Diyarbakır'da görülmesi biraz şaşırtıcı sanırım değil mi? Yani çok şaşırtıcı değil. Bu erkek bireyler, bu genç bir erkek birey e, anneden ayrıldıktan sonra... Yalnız kalırlar ve kendilerine bir hakimiyet alanı kurmak zorundalar da yani bulmak zorundalar. Hiçbir bu şu demek? Hiçbir erkek leoparın bulunmadığı bir bölgede sadece bir erkek leopar bulunur. Keza bu tipi hayat yaşarlar, yaşarlar. O yüzden evinizdeki kedi eve yeni bir kedi getirdiğinizde ortalığı birbirine katar. Çünkü kendi bölgesi başka bir hayvan istemez. Aynen leoparlarda böyle. Yani kendi bölgesine başka bir kedi istemez zaten. Erkek dişi ister ama başka erkeğin bölgesine istemez. Bu erkek birey anneden ayrıldıktan sonra çok uzun mesafeler gitmek zorunda, bir leopar bir erkek leoparın yaşamadığı bir yere gitmek zorunda. Yan komşuya geçer. Yan tarafta hala bir erkek leopar, erkekle leopar kokusuna alır. Öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa devam ediyor ve en sonunda öyle bir yere gelir ki hiç erkek leopar olmadığı bir yerde artık tamam, oradan buraya yerleşeyim. Ama farkına eksiz geldiği yerde aslında leopar popülasyonu yoktur. O yüzden Diyarbakır Böyle bir yer. yani En sonunda bütün popülasyonun bittiği ve dışarı çıktığı popülasyonun çıktığı bir yere gelmek zorunda. Hmm. Ve işte o yer Diyarbakır. Ha, bütün erkeklerin başına bu mu geliyor? Hayır. O an orada ölmüş bir tane erkek birey vardır. Yeri boşalmıştır. Onun yerine yerleşir belki. Veya çok yaşlı bir erkek birey vardır. Onunla kavga eder ve o erkek bireyi kovar bölgesinden. Onun bölgesine yerleşir genç birey. O zaman da yaşlı birey zaten. Başka popülasyonun dışına çıkıp şey yapmak zorunda. E popülasyonun dışına çıktığı yer yani dağılımın dışına çıktığı yerde zaten insanlar Leopar'ı tanımazlar ki çünkü orada Leopar yok. İnsan karşı karşıya kalır Leopar'la ve tak. Peki sizin araştırma yaptığınız bölge galiba Şırnak değil mi? Benim Şırnak da. şiirde bitti. Evet. E, peki bu hani anlattığınız şeye göre olasılığa göre O bölgelerde sizin araştırma yaptığınız bölgelerde bir leopar popülasyonu olduğu söylenebilir mi? Yani siz de herhalde henüz yok, rastlamadınız. Yok bir şey söyleyeyim ama en güçlü yer burası. Yani Diyarbakır'da öldürülmesi de zaten bunu destekliyor. Diyarbakır'ın öldürüldüğü yerine bakarsanız bir dağ sırası. ya yani böyle bir tepe sırası diyeyim daha doğrusu. Tepeler yumuşak tepelerden oluşan bir yer. Hiç köyün olmadığı bir yer. E, yerleşim yok. Ama... E, Onun geldiği yer zaten en son dağ sırasının sonuna gelmiş artık. Yani ucuna kadar gelmiş. O sıranın gibi kabardı Yani asıl işte benim şu an çalıştığım bölge. Bizim bölgeden geldiğini tahmin ediyorum. ya yani bizim bölgeden geçerek geldiğini tahmin ediyorum. Ama asıl popülasyon yani annesi daha doğrusu. Şeyde mi bizim bölgede mi bulunuyordu kabarda mı yoksa ee, şeyde mi bulunuyor. Cü, cü diye mi kayıyor işte şey taraflarına, Cilo taraflarına mı Hakkari taraflarına mı kayıyor onu bilemiyoruz tabii ki. Onun da işte zaten artık şu an iyi bir şey oldu. ya yani bu işin tek iyi yanı bu olayın. Yani çok acı bir olay gerçekten. Bu çok boş bir laf acı, acı olay falan işte üzülüyor insan. O hayvanı görseniz yani gözünüz yaşarırdı. O kadar üzülüyorsunuz ki o hayvanın çok genç ve son derece sağlıklı bir bireyin bu şekilde öldürülmesi çok acı bir şeydi yani. Gerçekten. Evet. Ee, ama bu olayın bir iyi yanı Artık yani bütün yetkililer, yetkisizler, herkes sadece bölge kamuoyu, bu bölgede de şu an çok etkilenen, herkes çok etkilendi olayda. Herkes bunu konuşuyor sokaklarda bile. Bütün Türkiye kamuoyu çok etkilendi olaydan. Yani gerçekten çok pozitif de olsa veya negatif de olsa bir şekilde çok etkilendiler. insanlar artık ya biraz bir şeyler başlayacak diyeyim yani daha doğrusu artık. Ya yani bir konu hakkında bir e, bilincin oluşmasına evet, bir yani... e, vesile olacak en azından. Evet yani insanlar resmen artık aralarında konuşmaya başladılar bu konuyu. Ee, yani gündeme çok güzel oturdu. Biraz şu an sakinleşmesi gerekiyor ortamın ortalığı. Ortalık zaten sakinleşince köyde gerçekten neler oldu, Valleoper'ın başına ne geldi bunu zaten o zaman öğreneceğiz. Şu an yani kimse konuşmaz. Oradaki topluluğun ya yani köylünün içine bu işin sinmesi hikayenin bir yani ne diyeyim bütün pisliklerinin zumparalarının gitmesi ve hikayenin doğrudan ortaya çıkması gerekir. Bu tür şeylerde zaman alacak şeyler evet. birkaç hafta birkaç ay. Ama yani şu an insanlar artık Leopar'ı biliyorlar. Türkiye'nin çok üzüldüğünü bu bölge halkı gördü. Yani diğer insanların da çok üzüldüğünü bu bölge halkı gördü. Burada bir tane kanal kanalda ya bir kanal, ulusal kanalların bir tanesinde geçen sabah iki defa yayınlandı haber özel istek üzerine. ya yani bilmiyorum takip ettiğiniz mi yine telefonla aradılar haber kanalını biz de da kahvaltı yapıyoruz Diyarbakır'da. Yani lütfen bu haberi bir daha verin diye. Yani şimdi böyle bir şey oluyorsa yani gerçekten e, insanlara dokundu ve insanlar biraz önemini anladı bu iş. Bu gele e, gelecek hakkında... E... Belli bir umutlu olmaya imkan veriyor mu? El veriyor mu? yani e, Leopar yani, e, yani. şeyi sürdürülebilir bir durumu olabilir mi acaba türün? Yani onun ne olacağını göreceğiz. Şu an oturup yapılacak tek şey tehditler ne? Yani şu an sürdürülebilirlik popülasyonla olur. Yani bir popülasyonunuz varsa o popülasyonu devam ettirebilirsiniz. Çünkü üremesi gerekir. De yapar. Hmm. popülasyon demek dişilerle erkeklerin bir arada olduğu şey demektir, grup demektir. Sadece erkekler bizim elimizdeki bütün veriler yani şınakta öldürürler, şimdi Bitlis'te öldürürler ve işte yine diğer vakada öldürürler. Hepsi erkek. Şimdi dişileri olup olmadığını hala bilmiyoruz biz. Erkekler bu arada bilginiz olsun kolay öldürülürler. Çünkü daha böyle bir Nasıl söyleyeyim? Erkek çocuk gibi düşünüyor Erkek çocuk çok kafasını yarar. Kız çocuk kafasını yarmaz ya. Buna sebebi çok dikkatsizdir. Çok fazla dolaşır. Çok azgınlık yapar. Evet. Ve çok insanla karşılaşır. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden çok çabuk öldürülür. Erkekler yani dişiler daha böyle bir Şeydir, dikkatli e, daha, Evet çok daha dikkatlidir o yüzden çok fazla insanla karşı karşıya kalmazsa içgüdüsü olarak bu, bu şey doğurganlıklarını devam ettirmek içgüdüsüyle şey yapmazlar kendini riske atmazlar. Evet. Bir popülasyonun olması gerekiyor bir popülasyonu koruyabilirsiniz ve sürdürebilirsiniz. Evet. O yüzden bizim bu an işe yapmamız gereken tehditler neler doğrudan karşılaşma insanla karşılaştığınızda öldürülme tehdidi var. Yani bunu insanlara anlattığımızda emin olun insanlar kabul ederler. Peki yaşam alanı tehdit altında mı? yani şey açısından, doğa tahribatı açısından falan soruyorum. Yani onu da ölçmek o kadar zor bir şey ki ama burası çok kurak bir bölge. Yani kurak bir bölge derken kuru bir yer yani çok sıcak ve çok kuru bir yer. Yani şimdi siz şimdi buraya deniz büyüklüğünde ulusuz diye bir baraj yapıyorsunuz. Ee, ne kadar havanın rutubetinin nemi değişti? Hiç bir fikrim yok. Ya yani bunu inşallah şu an ölçüyorlardır ve baraj bittiğinde de inşallah ölçeceklerdir ben ne kadar inşallah desem hiçbir şey değişmeyecek. Baraj yapıldıktan sonra ya bu baraj burayı bozdu. Şimdi barajı kurutalım geriye döndüreyim. Kimse demeyecek tabii ki. Olan oldu artık. İstese de evet. evet Peki Batur Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok için. teşekkürler. Umarım e, iyi bir yani sürdürülebilir bir leopar ya da pars popülasyonu çıkar Sizin inşallah. araştırmalarınıza da kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, i̇yi yayınlar dilerim. İyi günler. Evet, e... Batur Algan'la Batur konuştuk, konuştuk. Türkiye'nin tek Leopar uzmanı. Ve bugün Türkiye'de de iki ayrı konuda kaplan deniyormuş ya, iki de kaplan konuşuluyor. Bir de Tiger Wood konuşuluyor, Boğazi Köprüsü'nde atış yapmış, talihi vuruş yapmış. İşte bazılarının <gülüyor> ilgilendiği kaplanla hayatın gerçek kaplanları... Neyse, bir, kısa bir ara verelim. Sonra, e, geçen haftadan kalan bir vegan sohbetimiz vardı. Az bir süremiz kalacak ama birazcık ona devam edeceğiz. Lou Reed devam ediyoruz. He, didn't have an enemy. This was a to he was the last surviving progeny, the last one on the side of the world. You measured a half mile from tip to tail, silver and black, the powerful fins. They say you could split a mountain in two. That's how we got the Grand Canyon. Bless Great American Whale. Bless Great American Whale. Bless Great American Whale. The great American Whale Some say they saw him at the Great Lakes Some say they saw him off of Florida My mother said she saw him in Chinatown But you can't always trust your mother Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day The lighthouse glows ghostly there at night chief of a local tribe had killed the racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing tried to conjure up a storm or a rain. The harbor parted. The great whale well sprang full up. It caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. The whites were drowned. The browns and reds set free. But sadly, one thing more some local yokel member of the NRA. kept a bazooka in his living room. Im thinking at the chief in his sights who the whales brings out with a lead harpoon. Les great American whale. Les great American whale. Les great American whale. A less great American, whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water, the least. And animal life is low on the totem pole. With human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach, complain if they can't swim, they say things are done for the majority, don't believe half of what you see, none of what you hear, it's like what my painter friend Donald said to me, stick a fork in their ass and turn them over, they're done. Son Amerikan balinası Lou Reed. Geçen hafta kaybettiğimiz rock müziğin en sıra dışı isimlerinden Lou Reed'den dinledik. Last Great American Whale. Ve bunu da bizim son Leopar'a, umarım son değildir evet. Leopar'a hediye etmiş olalım. Geçen hafta 1 Kasım Dünya Vegan Günü nedeniyle biraz veganlık üzerine sohbet etmeye başlamıştık emen abiyle. Şimdi biraz devam edelim. Evet, ee, Robert Gouldland bahsettiğimiz bir çok önemli Dünya Bankası'nın uzun süre çevre danışmanlığını yürütmüş, da bürokratlığını yürütmüş birinin yani iklim değişikliği ile ilgili yapılabilecek en önemli şeyin et yemekten hayvan besleyicilikten vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen önemli raporları yayınlanmıştı onlara biraz değinmiştik evet. yani %51'ini oluşturuyormuş çünkü karbon salımlarının bütün şey ortaya çıkarıldığı zaman yani bütün o yaşam, yaşam eden, döngüsü her şeyle her birlikte. birlikte bu tahminlerin filan çok çok ötesinde bir şey de söylemeyi unutumdu galiba Hatırla, iyi hatırlamıyorum şimdi ama Google'ın şeyi de söylüyordu aynı zamanda son yapılan gerek IPCC yani Hükümetler Arası iklim Değişikliği Kurulu'nun panelinin hem de James Hansen ve arkadaşlarının son makalelerinde geri dönüşü olmayan noktaya yani devrilme noktasına 2012, 2017 yılında bir tarih kaldı. verdiklerini söylüyor. Onun içinde bir ana ilk yapılacak iş e, bu beslenme biçimini değiştirmek. Çünkü bütün ormanlar kesiliyor ve gidiyor diye. Bu o yönü üzerinde duruyordu. Zaten, zaten buradaki şey şu. Şimdi bunu mesela kabul etsek e, bu sonuçta Bir ekonomik sistem değişikliği kadar bir yaşam biçimi değişikliği de gerektiriyor. Evet. Ve karşımıza çıkan şey e, ama işte et yememek sağlıklı değil. Yani genel şeye bakarsanız toplumun genelindeki e, bütün ne kadar çok et tüketirseniz o kadar medeni oluyorsunuz ya bütün şeylere göre. E, bu ekonomik göstergelere göre. Fakat bu geçen haftada konuştuğumuz Colin Campbell e, bunun tam tersini e, söylüyordu ve... E, ...tam da et ve hayvansal proteinin aslında kanserle doğrudan ilişkisi olduğunu söylüyordu. Biraz bundan... Yalnız kanserle değil aslında bilimum yani bütün kronik hastalıklarla çağın en büyük felaketleri sayılan... ...işte birinci sırada ölüm sebebi olan kalp, kalp damar rahatsızlıklarının da... İkinci sırada yer alan kanserlerle de ve şimdi büyük bir salgın boyutuna kavuşmuş olan D2 tipi, diyabet 2 tipi. Hı hı. Yani şeker tipiki hastalığının. Tipiki, hatta şimdi son araştırmalarda, son kitabından kitabında, ejemplo, onu bizzat sordum da kendisine bir yanlışlık mı var son kitabınızda diye. Tip 1'in de bununla bağlantılı Hı, olduğu da yeni araştırmaların da ortaya çıktığında söyledi. Özel olarak emailleştim bu konuda kendisiyle. Yani sonuç olarak bu normal olarak bünyenin sahip olduğu bütün çalışma tarzında yüzde 10'u geçmemesi gerekiyor kaloriye oranla proteinin. Oysa hayvansal besinlerde, bütün etlerde ve aynı zamanda tavukta tabii, peynir ve süt ürünlerinde, yumurtada bu çok daha yüksek oranlarda. Yani özellikle mesela inek sütünde işte %87 civarında ve o ineğe göre, buzağe göre işte onun içinde zaten... Bir sene içinde 25-30 25, 25 30 kilodan birdenbire 150-200 kiloya çıkartabiliyor insan. Yani yapılıyor. siz hayvansal ürünlerle beslendiğiniz zaman günlük diyetinizdeki protein oranı artıyor aslında. Evet protein oranı artıyor ve proteini zaten e, en tipik soru. Campbell'a en çok sorulan soru oymuş. Yani en büyük araştırmayı yürüten e, grubun başında onu da söyleyelim hemen. Cornell Üniversitesi. Cornell Üniversitesi şeyinde e, biyokimya bölümü işte çeşitli bölümlerin başında ve Çin'de yürütüyorlar. o 40 yıldır devam etmekte olan kırsal bölgele. Ne kadar bir örnek büyüklüğü? Yani kaç kişi üzerinde onu biliyor musunuz? E, haddi hesabı yok. Yani kuşaklar boyu çünkü gidiyorlar kırsal bölge Oxford'da işin içinde. Oxford Üniversitesi İngiltere'den. Ve bütün soruyorlar ailelere yani sizin dedenizde ne hastalık vardı öldü mü kaldı mı ve ne yiyorsunuz? Sorusunu. Geriye dönük. Yani. Geriye dönük ve kırsal bölgelerde ne kalp ne kanser yani et yemeyen ve bitkisel beslenen pirinçle ve meyvelerle sebze. Çin'de tabii. Sebze, Çin'de oluyor. Çin yani laboratuvar deneylerini zaten ispatlamış durumda fareler üzerinde. Kanseri geri çevirmeyi başarmış durumda. E, bu China Study adlı büyük kitabında yani Çin Mucizesi diye Türk, Türkçe'ye çevrilen kitabında e, aynı şeyi de e, Esselstyn diye Coldwell Esselstyn diye Amerika'nın en büyük kalp damar cerrahlarından birisi olan e, ikisinin buluşmasından çıkan müthiş bir sonuç var zaten o da Cleveland Clinic'in baş cerrahı iken sayısız ameliyat yaptığı halde sonuç alamadığını görüyor ve vazgeçiyor ve tamamen bitkisel yani buna şey adı veriliyor İkisi de aynı şeyi söylüyorlar whole food plant based diyorlar yani tam tahılların da işlenmemiş olması rafine edilmemiş olması çok çok önemli işte ee, şeker gibi şeylerin evet, kullanılmaması evet. liflerin Leaf, olmadığı şeylerin filan yani tam buğday kullanılması işte bütün rafine şeylerden uzak durulması halinde kalbi de geri döndürdüğünü deney şeyleriyle çok sayıda vakayla yani binlerce vakayla ispat ediyor Esselstyn'de ve bu iki kişi iki dünyanın en önde gelen iki uzmanı sayılıyorlar İkisi de yani tamam iklim değişikliğinden şundan bundan bağımsız olarak insanların sağlığı açısından ki büyük bir şey durumda Yani kalp Amerika'da hem bu obezite filan gibi sorunlardan meydana gelen bütün, bütün problemler... ...her iki erkekten biri kanser, her üç kadından birinin kanser olduğu bir duruma gelmiş. Genetik olsaydı diyorlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra bu rakamlar yüzde yirmi beşti mesela. 4 erkekten biri filanken... Şimdi ikide bire nasıl yükselirdi genetik olsaydı? Genetikle ilgisi yoktur. Genetikle ilgisi kanserlerde özellikle de mesela en çok konuşulan e, meme kanserinde 2 ile 3 arasındadır diyorlar. bu işte Angelina Jolie'nin yaptırdığı Hı. ameliyatların falan aslında tamamen nafile olduğunu da e, söylemek mümkün bu sebeple. Çünkü genle ilgili değil. İlginç bir şey de bu ben Campbell'ın kitabını hala okumadım ama şeyde Wall Street Journal'da onunla yapılmış bir daha doğrusu onun bir yazısı var. O yazıda mesela ağrının ağrı tedavisinde hayvansal proteinin kesilmesinin çok önemli bir rolü olduğunu söylüyor. Mesela benim de ilgimi çekti tabii ağrıyla uğraşan bir insan olarak. Evet çok çok ilginç bu, yani bu konuya daldığınız zaman ne kadar az şey bilgi ve yanlış bilgilerle donatılmış olduğumuzu. Tabii, yani, tabii biraz bilimsel konvansiyonun dışında olduğu için evet. geleneksel konvansiyonun ...çok heretik düşünceler bunlar yani... <gülüyor> evet, ...sapkın... ...sapkın evet... ...bizim textbooklarda falan yer almaz bunlar... ...dolayısıyla e, yani, ders kitaplarında... ...zaten en ilgi şeylerden biri de... ...tıp e, yani doktor... ...tıp eğitimi... ...şimdi doktor dostlarımız kızmasınlar ama... E, ...ben arkadaşlarıma soruyorum... ...çok önemli doktor... ...arkadaşlarımız var çeşitli yerlerde... ...hepsine soruyorum... ...kaç yıl... Kaç ders eğitim görüyor, görülüyor tıp fakültelerinde şeyde gıdayla sağlık ilişkisi arasında? Hmm. E, toplam bütün şeyde 2 saatmiş. Ben pek hatırlamıyorum bile yani Yok olmaması. <gülüyor> o yüzden <Evet. gülüyor> böyle bir sorun var. Son bir şeyle bitirelim istersen. Asıl Stin'e sürekli olarak sordukları soru kalp çevreğine. Ama çok radikal değil mi bu stent <gülüyor> takmak, kalp cerrahisi yerine bunu öneriyorsunuz diye. Bakın anlatayım diyor. şimdi Göğsü yararsınız, göğüs tahtasını açarsınız, klemplerle tutturursunuz, kalbi dışarı çıkarır, kalp ciğer makinesine bağlarsınız, bacaktan damarı keser, oraya yapıştırırsınız. Bu 7 saat en az sürer böyle bir ameliyat. Ve buna radikal değil diyorsunuz, brokoliye radikal diyorsunuz, öyle mi? <gülüyor> Böyle bir durum. Evet, bunu yine konuşmaya <gülüyor> devam edelim bence. Ee, gelecek hafta ve ondan sonraki hafta e, iklim zirvesi var. Dünyanın her yıl tekrarlanan iklim zirvesi Polonya'da, Varşova'da yapılacak ben de orada olacağım inşallah. Dolayısıyla açık gelecek yeşil. hafta açık yeşil Varşova bağlantılı umarım bir aksilik çıkmazsa olacak gelecek hafta iklim zirvesinden görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın. Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için